Allah Teala Hazreti Ademle beraber diğer ırkları da yaratmış mıdır? Beyaz tenliler, esmer tenliler, kızıl tenliler ve kara tenliler var. Bunları ayrı ayrı yaratıp onları da kendi soylarını, onların da kendi soylarını mı çoğalttı? Hazreti Adem'in peygamberliği bu kavimlere miydi yoksa sadece eşi ve çocuklarına mı peygamber oldu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şunu net olarak görüyoruz ki ilk insan Adem Aleyhisselam ve eşi. Bütün insanlık o ikisinden gelmiştir. Vallahi çok kinnet olarak bildiriyor. Ha o kızıl tenli, şeytanlı nasıl oluşmuş? Onu da uzmanlara araştırmaları lazım. Bunda Allah'ın ayetleri vardır diyor dediğine göre bu konuda uzmanlar çalışıp sonuçları ortaya koymalıdırlar.